Matta 17. Bölüm Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, ''Ya Rab'' dedi. ''Burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada üç çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyasa.'' Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, ''Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin.'' dedi. Öğrenciler bunu işitince, Dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu, ''Kalkın, korkmayın.'' dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, ''İnsanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin.'' diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular, Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar? İsa? İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak. Biye yanıtladı. Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi. Ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir. O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine... Vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar. Kalabalığın yanına vardıklarında... ...bir adam İsa'ya yaklaşıp... ...önünde diz çöktü. ''Ya Rab'' dedi. ''Oğlumun haline acı... ...sarası var... ...çok acı çekiyor... ...sık sık ateşe suya düşüyor... ...onu senin öğrencilerine getirdim... ...ama iyileştiremediler.'' İsa... ''Ey imansız ve sapmış kuşak'' ...dedi. Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya, bana getirin. İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, biz cini neden kovamadık diye sordular. İsa, imanınız kıt olduğu için karşılığını verdi. Size doğrusunu söyleyeyim bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu da buradan şuraya göç derseniz, göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Celile'de bir araya geldiklerinde, İsa onlara, İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama üçüncü gün dirilecek. Dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler. Kefar Nahum'a geldiklerinde, İki dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip Öğretmeniniz tapınak vergisini ödüyor değil mi? diye sordular Petrus Ödüyor dedi Petrus eve gelince daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona Simon ne dersin? dedi Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı? Yabancılardan mı? Petrus'un, Yabancılardan. Demesi üzerine İsa, O halde oğullar muaftır. Dedi. Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltana at. Tuttuğun ilk balığı çıkar. Onun ağzını aç. Dört dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver.